Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Bu programda temel anahtar ayrımları konuşuyoruz. Ne demek derseniz... ...şiddetsiz iletişim yöntemiyle baktığımızda... ...hayatın içinde, iletişim biçimlerinde nerede durmak istiyoruz? Bunun karşısında ya da ötesinde... Ee, bağlantıyı koparan, şefkati engelleyen iletişim biçimleri içinde neler var yani aslında konuştuğumuz şey şefkatli iletişim, şefkati engelleyen iletişim, anahtar ayrımları bir pusula evet insan ilişkilerinde gerçekten neyin önemli olduğunu dikkat çekmeye çalışan bir yöntem, bir anahtar benim tam böyle gözümde anahtar <gülüyor> ne renk bir anahtar? Al. siyah, siyah. <gülüyor> kocaman Evet kocaman bu hafta anahtar ayrımlarda geçen hafta empatimi mi yapmıştık ee, devam ediyoruz gene empatimi tavsiye mi teselli mi ee, buna bakacağız bunu konuşacağız. Evet iyi niyetle bir şey esasında birisine tavsiyede bulunmak değil mi? İyi niyetle baş yardım etmek için hemen birisi bir şey anlattığı zaman e, benim çok iyi bildiğim bir şey. <gülüyor> tavsiyede bulunmak. Bilmeyen var mı? Evet. <gülüyor> Ya e, ben hani düşündüğüm zaman bu tavsiye, teselli gibi şeyleri, e, halleri aslında insanlar katkıda bulunmayı çok seven canlılar. Yani biz katkıda bulunmayı çok seviyoruz. E, bunun hani hay hayatın içinde ne kadar farkına varıyorum, ne kadar varmıyorumdan bağımsız olarak baktığım zaman e, hani... Şimdi ben çok yeni yolculuklar yaptım. Yolculuk sırasında da hani biri böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor. Hiç tanımayan biri hemen gidip ona yardım edebiliyor. İşte e, otobüse inip binerken e, rahat inip binemeyen birini gördüğünde gidiyor biri koluna giriyor. E, ya da işte e, gidiyorsun şuradan şuraya nasıl giderim diye soruyorsun. Hemen birileri destek oluyor, yardım ediyor. Biz katkıda bulunmayı seven Canlılarız Evet şimdi temel prensiplerinden biri insanlar vermekten keyif alır evet. Destek olmaktan Keyif alır evet. Tavsiye de zannediyorum içinde Katkıda bulunma enerjisini Taşıyan bir şey Katkıda bulunmak istiyorum Çok güzel bir aklım var şahane Sana sunmak istiyorum bunu Hemen sanki çözeyim gibi değil mi o olayı Çözüme gitmek Hemen yani böyle Bir de ben biliyorum <gülüyor> Yani e, galiba en hani e, şidesli iletişimin temel ayrımlarında e, empati mi tavsiye mi dediği yerde en önemli püf noktası senin dünyana ilişkin sen bir şey anlatıyorsun ben seni kafamda böyle bir derliyorum toparlıyorum yorumluyorum sonra kendi kendime karar veririm senin için en iyisi nedir? Yani ben biliyorum... ...ben çok haklı bilen bir yerdeyim... ...biraz üste duruyorum... ...ve sana diyorum ki Ayşe Kerim yani işte şunu şunu yap... Evet orada senin de doğruların var... ...ve sen o konuda böyle bir uzman gibi... değil mi? Uzman gibi ve biraz <gülüyor> senden bir basamak yukarıdayım... Biliyorum evet. ben... ...tavsiye... ...tam bilme enerjisiyle ilgili bir şey... Biraz dediğin gibi yukarıdan bir şey yani... Yani en az bir basamak... üstten bir şey... ...bu... ...benim hani böyle çok inceltmeye çalıştığım bir yer... ...çünkü bazen de ta tavsiye vermeyeceğim mi... ...yani çok biliyorsam... ...çok güzel bir çözümüm var, şahane bir şey var... ...nasıl olacak yani empati... ...empatik olacağım diye... ...bütün e, hayata katkıda bulunacak bilgilerimi... ...kendime mi saklayacağım gibi bir durum ortaya çıkıyor... ...böyle bir yer değil... ...empatiyle farkını anlatmaya çalışmak istiyoruz bugün... ...hani empati... ...sen bir şey anlatıyorsun... Seni yorumlamadan, seni belli konseptler için düzeltmeden, değer, düzeltmeden, konseptlerle değerlendirmeden merakla duygu ve ihtiyaçlarını dinlediğim bir yer. Bütün bunlar tamamlandığında çok şahane bir tavsiyem varsa eğer tutamıyorsam kendimi. Seminerlere katılanlara da bunu da, bunu rica ediyorum. Sorabilirim Canan, şahane bir tavsiyem aklım var tavsiye duymak ister misin diye. Ve hayır diyorsan da vermem. Evet, onu hep söylüyorlar. Ya yani, e, yani tavsiye vermeyecek miyiz? Bu bayağı da böyle bir üzücü bir şey gibi sanki. <gülüyor> tavsiye vermekten çok keyif alıyoruz herhalde. Değil mi? Orada böyle çok önemli bir iş yaptığımızı mı? Evet ya, ben bir hediye veriyorum karşı tarafa. Ee, ama neden ya tavsiye vermek ama benden tavsiye istedi. Evet isteyince tabii ki tavsiye verilir, vermeyecek diye bir şey yok değil mi? Şimdi öyle bir şey demiyoruz da ee, esas amaç galiba orada yani empati yaparak gerçekten ee, kişi kendi içinde neye ihtiyacı olduğunu kendisini bulmasına yardımcı olmak. Ya, o zaman kendi bulduğu zaman kendi ihtiyacıyla, duygusuna derinden bir e, bağlantıya geçtiği zaman o zaman seçenekleri görebiliyor. Daha net görebiliyor. Ama sen tavsiye verdiğin zaman onu birazcık o yoldan ayırıyorsun. Sen kendine göre bir e, şey sunuyorsun, strateji sunuyorsun. Ya bak şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın daha iyi değil miydi? İlk başta onu bir hoşuna gidiyor. Çünkü çok... ...çaresiz bir durumda, ne yapacağını bilemez bir durumda... ...a evet böyle yapayım diyor... Ama ...bakıyorsun ki e, ne oldu... De, ...tavsiye veriyorsun ama uymuyor da... ...e ne oldu... Aa, ...ben anladım ki zaten ben bunu istemiyormuşum... ...yani orada da böyle bir vakit kaybı olmuş oluyor... Evet. ...bir de diğer insan yine yalnız kalıyor... ...yalnız ee, kalıyor evet... ...önceki programda da konuştuğumuz... ...hani ben yine diğer insanın dünyasında duramamış oluyorum... ...tek başına anlattı bana... Ve birdenbire şey gözümün önüne odalar geliyor Canan. Hani ben böyle açtım kapıyı. Senin dünyanın odasında beni misafir ediyorsun. Ben seni dinliyorum. Birdenbire ben seni alıp başka bir odaya taşımaya çalışıyorum. Tavsiye vererek. Gel başka odaya gidelim. Ya bir dakika bir dur. Benim yanımda dur. Evet tam da orası bana şey geliyor. Yani seninle olan ilişkimi de e, bozuyor benim. Evet. Uzaklaşıyorum senden. İlk başta. Bir de şöyle bir şey de var galiba ben bir, bir hani ilk söylediğim bir bilen olduğum için tavsiye noktasında çünkü bazen de biliyoruz hani bazen de çok net bir şekilde e, çok güzel fikirlerimiz oluyor ama mesele o değil mesele ben senin yanında durursam senin duygu ve ihtiyaçlarını merak ederek seninle birlikte yolculuk yaparsam sen de belki kendi ihtiyacınla bağlanıp ihtiyacının güzelliğinden hareketle kendin için çok güzel çözümler bulabilirsin. Senin evet. gücünü de aslında e, özenle tutmadığım bir yer. Senden alıyorum. Evet. Ee, şey geldi aklıma. Geçen gün birisi bizim bu WhatsApp gruplarında çok fazla böyle yazışmalardan dolayı e, anlaşmazlıklar oluyor. <gülüyor> Çünkü orada gerçekten tam duygunu göremiyorsun. Yani yazdığın şeyi duygusunu anlayamıyorum ben. İşte bir arkadaşım aradı, yani canan sen şile iletişimle ilgileniyorsun, nasıl bir tavsiyede bulunursun diye. Yani orada gerçekten e, eskiden olsa işte şöyle yapalım böyle, yapalım. orada durabilmek, yani ona ne olduğunu merak etmek. İlk önce ona empati verince bambaşka hikayeler çıktı. Yani e, tavsiye senden tavsiye isteyen insana da hayır diyebiliyorsun bir müddet sonra. Ya yani bir dakika dur, ilk önce sana ne oluyor? Sen ne hissettin bu olay? O sana bunu yazdığında sandı ne oldu? Sen niye buralara gittin deyince gerçekten Aa, bir dakika ya. Benim esasında başka bir hikayem varmış deyip o da kendi içinde netleşip sonra teşekkür ederek ayrıldı. Yani bu da e, bu anahtar ayrımın gerçekten değeri benim için çok önemli. E, eski bildiğim benim eski kalıbım e, bana birisi ya benden tavsiye istediği zaman ben artık ona... <gülüyor> <gülüyor> en bilen bilen bir olarak, bilen canın olarak tavsiyelerde bulunmam lazım. O lazımdan <gülüyor> artık seçiyorum ha şimdi iletişimimin şey istem. Sema, mecburum. Yani tavsiye vermek zorundayım, teselli etmek zorundayım. Onun onu ona, onu düzeltmek, onun işte doğrusu budur. <gülüyor> ya yani, doğru ve yanlış diye bir şey yok. Geçen programda da söyledik. Evet e, benim bu çok başıma gelen şeyler yani bizim çok yakın bir arkadaşım da böyle eşinden ayrıldı daha doğrusu eşi evden gitti e, devamlı tavsiye verdim birkaç sene boyunca ve sonra anladım ki bunlar hep benim eşim evden gitse <gülüyor> benim neler yapacağımla ilgili <gülüyor> fikirlerim benim düşüncelerim hiç kıza uymuyor. E bir, bir müddet sonra insan sinirleniyor diye bu kadar tavsiye vermiş bir şey yapmıyorsun. Hala kötüsün. Senin dediğin gibi acı içinde hala. Ancak onu anladıktan sonra empati vermeye başlayabildim. Evet. Bir şey geldi aklıma anlatırken sen e Birincisi bir kendi kendime espri yaptım. Yavuz o arkadaş kimse hani sen onu git <gülüyor> bir bul konuş bakayım Canan ne, tavsiyeler vermiş diye böyle bir magazin şey geldi üstüme. Neyse tavsiye ile ilgili benim senden aldığım şu an ilham Canan önce empati sonra tavsiye ya da sonra düzeltme ve gönül rızası olarak. Evet bağlantı ilk önce Evet önce bağlantı ve empati Yani şeyde geliyor benim de başıma Mesela seminerlerde Şidesiz iletişimle ilgili Tavsiyeler soruyorlar bana İşte ne tavsiye edersiniz nasıl yapalım Ne edelim İşte şöyle olursa ne yapalım böyle olursa ne yapalım Ben her seferinde Senin yaptığını yapıyorum ee, Diyorum ki yani bunu merak ediyorsun Çünkü güvenmek mi istiyorsun Mesela işte e, şiddetsiz iletişim, en çok da söyledikleri işte şiddetsiz iletişim bilmeyenlerle e, konuşmak için ne tavsiye edersiniz? Ha sen şimdi böyle diyen biri ne? O kadar kolay ki ahkam kesmek. <gülüyor> yani sabah kadar konuşabilirim. Bir sürü deneyimim var. E, ben şey demeye başladım. Hı, bunu soruyorsun. Çünkü hakikaten dışarıya çıktığında, bu seminerden çıktığında rahat etmek... Anlaşılabilir olmak mı istiyorsun? Güvenmek mi istiyorsun? Aa evet işte şöyle böyle bilmem ne. Ondan sonra oradaki ihtiyaçla empatiyle buluştuktan sonra insanlar benim tav bana tavsiyemi sorduklarını unutuyorlar. Soruyorum hala merak ediyor musun fikrimi diye. Yok yok anladım diyorlar. Anladıkları ben değilim aslında. Ben bir şey söylemiş olmuyorum. Tamamen onun dünyasında kalıp aslında empatiyle alan tuttuğumda evet. insanlar kendi sorunlarının kendi çözümlerini buluyorlar. Ha, evet güzel olan da o zaten Evet e, bir müzik arası Verelim e, Bugün de e, Masar Fuat Özkan'dan Sarı Laleleri dinliyoruz Aa, Teşekkürler Canan Döndüm rüyamdan Sana sarı aleler aldım Çiçek pazarından Sen olmasan buralara Gelemezdim ben Sevemezdim bu şehri Anlamazdım dilinden Nasıl bir sevdaysa Bu karşı koyamam Dayanamam Kıskanırım seni paylaşamam Satırlar uçar gider aklımdan Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından Şehri anlamazdım dilinden. Yeniden başlasam, bu sefer korkmadan. Koklayıp birbirimizi çöpe atmadan. Satırlar uçar gider aklından. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından.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 Evet tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiye kadar empatimi, tavsiye ve onun üzerine konuştuk. Empatimi teselli etmekle de ilgili bir anahtar ayrım var. Ben böyle teselli etmek şey hatırladım, ne bileyim böyle <gülüyor> birisinden ayrıldığı zaman işte etrafımdaki genç kızlar ya ne olacak canım üzülme Hepimiz bu yollardan geçtik Başkasını bulursun gibi <gülüyor> Klasik bir lafım vardı Ne olacak bunlar nedir ya Geçer başkasını bulursun Senden daha iyisini bulacak Falan gibi böyle bir teselli Şeyim olduğunu hatırladım Kalıbımın <gülüyor> Evet teselli de Tabi bir Önceki tavsiye Gibi insanın kendinle olan Bağlantısını da engelleyen bir şey o yüzden e, empatik yaklaşmak, evet üzgünsün, <gülüyor> yas tutmak diye de bir şey var ayrılıklardan sonra, değil mi? E, onu da söyleyebilmek, işte, işte bunca zaman beraberdin e, ayrıldığın için üzgünsün demek bile sadece yeterli veya sadece o bıcır bıcır anlattığı zaman yanında durabilmek, <gülüyor> empatik olarak onu dinleyebilmek. Daha önceki programda da söyledim. Ben daha çok böyle gençlerle sessiz empati yapmaya çalışıyorum. Çünkü söylediğin her şey farklı anlaşılabiliyor. Empati bile bazen <gülüyor> ters tepki yapabiliyor ergenlerde. O yüzden ergenlerde gerçekten sessiz empati yapabilmek. Yani hiçbir şey söylemeden durmaya çalışmak benim yeni bir şeyim, aracım. <gülüyor> Bayağı da işe yarıyor. Sende nasıl bu teselli etmek? Teselli etmekle ilgili bizim e, seminerlerde yaptığımız bir egzersiz var. Böyle çeşitli iletişim biçimlerini bu sizlere anlattığımız. E, deniyoruz hani e, bunu duyduğunda yani böyle tepki verildiğinde ne olur böyle e, işte diyelim ki tavsiye de ne hissettin, teselli de ne hissettin, başkası sana hikayesini anlattı ne hissettin filan. Teselli'ye geldiğinde insanlar biraz daha memnun kalıyorlar. Empatiden bir basamak altta bir memnuniyet. Ama hani işte tavsiye verilmesinden, kendi hikayesini anlatmasından, eleştirilmekten falan çok daha insanların hoşuna giden bir yer teselli. Bununla birlikte yine katılımcılardan duyduğum bu hiçbir zaman şey kadar iyi gelmiyor. Hiç kimseye gelmedi bugüne kadar. Herhalde 50 kişiyle falan denedim bunu. Belki daha fazla. Ee, ya şöyle şöyle mi hissediyorsun? Halin bu mu? Şunu mu özlüyorsun? Filan gibi sorular kadar hiçbir zaman teselli iyi gelmedi kimseye. Biraz ilgi varındırdığı için içinde. Diğer e, şefkati engelleyen iletişim biçimlerine göre. Bir parça daha memnun oluyor insanlar. Ama... E, bir yerden sonra da hafif öfkelenme, içerleme yaratabiliyor. Çünkü teselli yine senin de söylediğin gibi diğer insanın dünyasında durmamak. Diğer insan yine yalnız. Ben aslında onun acısına yoldaşlık edemiyorum. Onun acısına yoldaşlık edemediğim için de aslında güzel laflar söylüyorum. Onun acısıyla belki bir dakika dursam, yanında kalsam o kendi gözyaşını dökecek ve kendi biricikliği içinde... Kalabilecek. Halbuki ben yine onun yanında duramadım. Üstünü kapadım. Ay işte mesela ölümlerde çok söyleriz. Ölenle ölünmez. Ondan sonra yaşlılar öldüğünde ve zor hastalıklardan ölümler olduğunda ah Allah kurtarmış. Yahu kardeş ölenle ölünüp ölünmediğini ya da Allah'ın veya başka bir şeyin kurtarıp kurtarmadığını sana sormadım. Ben çok yakın birini kaybettim. Bana bir şey oldu aynı zamanda. Bununla hmm. yanımda durabilir misin? Bu acıya yoldaşlık edebilir misin? Acımı bastırmadan, acımı abartmadan ya da acımı küçültmeden benim yanımda durabilir misin? Empati öyle bir yer. Evet, geçen programda da söyledik mevziyetini ver vermek diye. Ben Hı. de şimdi sen bunları anlatırken düşünüyordum. Ee, yani hep şeyi fark ediyorum bu programları yaparken. E, kendim de... bu e, Teselli duyduğum zaman, mesela en çok şeyde çok rahatsız oluyorum. Sen kuvvetlisin, halledersin. Yani bunu söylüyor ve bitiyor başka bir şeye geçiyor. Yani ben orada bir sıkıntımdan, bir acımdan bahsediyorum. Ya halledersin sen bunu, kuvvetlisin sen. Ne hissediyorsun bunu duyduğunda? Ay böyle öfke. Ya... Kum, ben burada başka bir şey anlatıyorum <gülüyor> demek istiyorum. ya Ben başka bir şey anlatıyorum burada. Ya o zaman orada benim tak diye gidiyor şeyim. O bağlantım kopuyor. Kopuyorsun. Ya Bunu ne anlatayım ki bu beni anlamayacak. Çünkü duyulmak istiyorsun. Evet. Bir de onun kafasında benim benimle ilgili bir etiketi var. Canan Kuvvetli. Ha, yargılanmak istemiyorsun. Evet, evet. Olduğun gibi görülmek ya, istiyorsun. Olduğun gibi görülmek istiyorum. Ya, halledersin sen bunu. Hmm. Böyle benim gerçekten üzen... Ee, ilk evet öfke sonra da böyle baya bir derin bir üzüntü evet. teselli de de şu anda benim yaptığım teselli belki ne bileyim evet belki kızıma yapıyorum yani onu da fark etmek yani evet teselli ettiğim zamanlar işte boşver daha iyi bir not alabilirdin veya bir şey gibi hani böyle Dersine üzülmüş veya kötü nota aldığı zaman üzülen çocuklara söylediğimiz şey var ya. Bir dahaki sefere daha iyi not alırsın. Hani o anı kaçırıyoruz hep. Hep o anı kaçırıyoruz. Bir geleceğe gidiyoruz. Hmm. Halbuki o anda onunla beraber olabilmek değil mi? Empati. Hmm. Hep bir sonraki şeyle ilgili bir teselli, bir çözüm. Hmm. Hani o sanki o acıyı yaşamayalım şu anda. Ay hemen bir telaşla başka bir şey söyleyeyim ki. O acı şey olmaz. Halbuki yaşayalım o acıyı ya. Bırakın yaşayalım acıyı. Evet. Tam sen konuşurken ben de benim de zihnim şey kelimesini öne e, getirdi, geçiştirmek. Evet. Yani e, bu duygu konuştuğumuz programlarda söze etmiştik Canan. E, bizim kendimizin duygularıyla da bağlantımız, duygusal okur-yazarlığımız çok fazla değil. Ve duygulardan korkma hali var. Mesela duygularını gösterme çocuğum. Evet. Diye bir yerle, yerden büyüdüğüm için mesela ben belki dinleyenler arasında da vardır Başkalarının e, konforsuz duygularının yanında durmak da çok zor oluyor Yani öfkenin yanında durmak, acının yanında durmak, çaresizliğin yanında durmak O yüzden sanki teselli geliyor evet. Hemen şşt, kapatalım. kapatalım, herkes iyi olsun aman huzur bozulmasın Ya ne olacak 2 dakika öfkeleneceğim ya da iki dakika, iki dakika üzüleceğim kendi kendime Evet, o da sempatiyle işte orada bir yere giriyor. Yani sen kendi duygularına da başa çıkamıyorsun. Sen duygularına başa çıkamadığın için onun duygusunu da bir kenara itip, aman he, hemen daha iyi bir şey olsun, daha güzel bir şey söyleyeyim diye bir telaşla bir şeye giriyorsun. Ee, bu teselli enerjisi de yine katkıda bulunmayla ilgili bir şey. Aynı zamanda bazen de ne diyeceğini bilemediğin durumlarda... Ben şey soruyorum insanlara, bu demin gençlerle ilgili bir şey anlattın ya hani ilişkileri bitiyor, ne desen duyamıyorlar falan gibi dertler anlattığında. Ben şeyi soruyorum, şu an görüyorum halini diyorum, hakikaten görüyorsam ve soruyorum senin için ne yapabilirim? Çünkü bazen de ben bilemem ya yani ne yapacağımı bilemiyorum mesela. Onlara da gençlere özellikle. Şu an senin için ne yapabilirim? Evet, ben de. Benden bir şey istiyor musun? Evet. Ben buradayım. Evet. sözü. Senin için buradayım. Senin için buradayım. Hiçbir şey yapamıyorsam bunu söyleyebilirim. Senin için buradayım, sevgilim. Oh, ne güzel bitirdik bugünkü programı da. Ee, mail adresini vermeyi evet, hatırlayalım ee, evet cananet irtem.net ee, aynı zamanda Deniz'in e, instagram adresi Deniz Benimkini empatinin gücü ve destek işte yetişim facebook ve destek işte yetişim instagram sayfalarından diğer arkadaşlarımızın eğitimlerine seminerlerine e, bakıp e, kendiniz için bir sürü seçenek var <gülüyor> e eğitim alabilirsiniz evet haftaya görüşmek üzere diyoruz hoşçakalın hoşçakalın